Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyideli evveline vel ahirin. Ve ilâ cemil enbiyayı vel muselîn. Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ve Rabbil alemin. Evet, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever, kendi isimlerini sever, tecellisini sever demiştik. Allah'ın El-Vedud ismini anlatırken. Her ne varsa hepsi zaten Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Bununla beraber bütün varlık Rabbini tesbih ediyor, hamd ile tesbih ediyor. İradeli varlık, kendi iradesiyle tesbih ediyor. Bütün varlığı tesbih ediyor. Ama bir de Allah ona irade vermiş, kendi iradesiyle tesbih etmesini diliyor. Emretmiş, seviyor. Kendi iradesiyle tesbih etmeyince ne olur? Hamd etmeyince ne olur? Tam ters tarafa geçmiş olur. Allah'ın güzelliğinden mahrum kalır. Allah'ın isimleri, güzelliği, Vedud ismi üzerinde tecelli etmemiş olur ki, bu durumda karanlıkta kalmış olur. Dolayısıyla yok mesabesindedir. Allah'ın Vedud ismi çift taraflı bir isimdir. Allah sever ve sevilmeyi ister. Diğer isimler kulu için tecelli ediyor. Tek taraflıdır ama Vedud ismi, mümin ismi Çift taraflıdır, Allah Rab'dır, terbiye edendir, gurundan karşılık istemez. Rahman ve Rahim'dir, rahmet eder, gurundan karşılık istemez. Allah Hadid'dir, hidayeti verir, gurundan karşılık istemez. Allah Rezaktır, Kerim'dir, rızkını verir, ikram eder, karşılık istemez. Ama Vedud isminde Allah karşılık istiyor. Çift taraflıdır yani, sever, sevilmeyi ister. Allah el-mü'mindir, kuluna güvenir, kulunu sever, bunun karşılığını ister. Allah kendini kulu üzerinde sever, neyi seviyor? İsimlerini seviyor. Yani onun rahim oluşunu seviyor, kerim oluşunu seviyor. Aynı şekilde Rab isminin tecellisini üzerinde seviyor. Yani terbiye olurken, terbiye ederken, Rab ismiyle, Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmasını seviyor. Dolayısıyla kulü üzerinde isimlerini seviyor. Yok eğer bu isimler tecelli etmezse ne olur? Bu durumda tam ters tarafta durmuş olur ki Allah'ın sevgisinden mahrum kalmış olur. Dolayısıyla Allah kulü üzerinde isimlerini sever, kendini sever. O isimler tecelli etmeyince kul Allah'ın sevgisine layık olmuş olmuyor. Onun için Allah kendini sever dedim. kulü üzerinde kendini sever, varlık üzerinde kendini sever. Bütün varlık Rabbini tesbih ediyor, hamd ile tesbih ediyor. Hamd ile tesbih etmek demek Rabbini övüyor, Rabbini seviyor. Bununla beraber Rabbini tesbih ediyor. Sevgisini dile getiriyor. Rabbinin azametini dile getiriyor, subhanlığını Kudusluğunu dile getiriyor, tesbih ediyor, hamd ediyor, onu övüyor. Her işinde evet, onu övüyor. Allah o varlığın onu övmesini seviyor, tesbih etmesini seviyor. Aynı şekilde kulü üzerinde de bu böyledir. Kendi iradesiyle hamd etmesini, tesbih etmesini bununla beraber Allah'ın 99 ismi üzerinde tecelli ediyor ki Allah bu isimlerini seviyor. Kul Allah'ın isimlerinden mahrum olunca, evet Allah'ın sevgisini kaybeder. Yani Allah kuli üzerinde, varlık üzerinde isimlerini seviyor. Yoksa kul Allah'ın sevgisini kaybetmiş olur. Allah kendinden başka, isimlerinden başka, tecellisinden başka bir şeyi sevmiyor. Zaten bir şey yok. Yoksa kul Allah'ın isimlerini kaybedince, bütünüyle Allah'tan, Allah'ın sevgisinden mahrum kalmış olur. İnşallah bu kadar yeterli olsun. Efendim bir izleyicimiz, Selamun Hocam Kurbanım Hocam Cuma namazı kadınlara farz dedi, Kur'an'da yeri var mı? Devamlı efendim sorulmuş yine Selamun Hocam Cuma kadınlara farz dedi, Kur'an'da yerini söylesin demiş. Cuma ile ilgili İstanbul'dan Muhammed Emin bugünkü şartlarda Cuma namazının konumu nedir diye sormuş efendim. Önce Cuma namazı farz mı? Kadınlara farz mı? Bir de kardeşimiz Kur'an'daki yerini soruyor. Allah bir emri verdiği yerinde hem kadınları hem erkekleri birden içine almış olur. Allah ayrım yapmayana kadar eğer erkekler böyle yapsın dediyse bu durumda emir erkekleredir. Kadınlar böyle yapsın dediyse emir kadınlaradır. Ya Yuhellezine amenu dediğinde bütün iman edenler, iman ettiğini iddia edenler bu emrin muhatabidir. Dolayısıyla Allah cuma namazında öyle buyurdu. Evet, ey iman edenler, cuma namazına çağrıldığınızda alışverişi bırakın Allah'ın zikrine koşun emir hem erkeklere hem kadınlaradır. Ama kadınların mazeretleri var dedim. Eğer onların mazeretleri varsa mazeretleri bulunduğu anda mükellef değildirler ama emrin muhatabidirler Allah bütün müminlere, iman edenlere namazı farz kılmıştır. Kadın erkek ayrımı yapmıyor. Oruç tutun derken bütün iman edenlere söylüyor. Kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Ama mazeretleri olduğunda bu durumda onlar mazurdur, mazeretlidir. Dolayısıyla e, mazeretleri olduğundan dolayı o farziyet düşüyor onlardan. Mazeretlerinden dolayı. Ama mazeret yoksa nasıl ki vakit namazlarında muhatap hem kadınlar hem erkekler iman edenlerse, oruçta o öyleyse zekatta da bu böyledir. Hacda da böyledir. Ömrede de böyledir. Her halükarda Evet, hem kadın hem erkek, bütünüyle Allah'ın emirlerinin muhatabidir Allah ayrım yapmadı. Ayrım yaparsa bu durumda ayırmış olur. Evet, Kur'an'dan delili evet, muhatabın hem kadınlar hem erkekler iman edenler oluşudur. Yoksa Allah ayırırdı. Ey iman eden erkekler derdi. Bugünkü Cuma namazının konumu nedir? evet Bazıları eğer, bir memleket Darul Harp ise orada Cuma'nın farziyeti düşer dediler. Darul Harp, yani orada eğer savaş varsa, müminler orada savaştaysa, onlar da savaştaysa bu durumda Cuma namazı dediler. Nasıl bu hüküm verilir? Savaştan bilir değil midir? Nasıl ki Resulullah Efendimiz hicret ettiğinde geldiğinde daha Medine'ye varmadan, orada bir mescit yapıp orada hemen cuma namazı kılıyor. Yani oraya şimdi darul harp denir mi? Denmez. Eğer cuma namazı kılma imkanı varsa darul harp değildir. Bunun delili nedir ayetten? Evet. Ne buyurdu? Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda neyle çağrılıyor? Ezanla. Ezan okunuyor eğer bir yerde ezan okunuyorsa, okunabiliyorsa, cuma namazına çağrılabiliyorsa, orası darül harp olmaz. Allah'ın emri öyledir, çağırıldın. Yok, eğer çağrılamıyorsa, davet edilemiyorsa, o yasak varsa, bu durumda, evet, o zaman diyebilir ki, burada davet olmamıştır. Eğer cuma namazı için müminler toplanırsa, sorun olur, sıkıntı olur. Onun için, kırılmaması gerekir dense, evet bu doğru olur. Ama çağrılıyorsa, Allah çağrıldığında dedi. Yani ezan okunduğunda davet yapılmıştır ve çağrılmıştır. Hiç kimse başka türlü mazeret üretemez. Burası darül harptır diyemez. Namaza çağrılıyorsun çünkü. Herhangi bir sorun olmadığı evet, ortaya çıkmış olur. Şartı ezandır. Ezan okunabiliyorsa bir yerde orada çağrılıyor demektir. Davete icabet etmek gerekir. Evet, durumu da böyledir. Efendim, Gaziantepten Fevzi Şahin selamünaleyküm Aleyküm Babam, Hocam Dua ederseniz nasip etsin Rabbim sizi göreyim özlem demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hem bu dünyada hem ahirette beraber olmayı nasip etsin. İnşallah Allah nasip eder. Görüşürüz. Allah kulun duasını reddetmez. Kul isteyince Allah müciptir. Duaya, davete icabet edendir. Davete icabet eder. sebeple yaratır. İnşallah görüşürüz. Evet. Efendim Nevşehir'den Aysen evliyim. iki çocuğuma hamileyken dua etmiştim. Hamile olduğumu öğrendiğim gün namaza başlayacağım diye ama düşük yaptım. Şu an ikinci gebeliğimdeyim. Bu sözüm şimdi de geçerli olur mu? Evet. Yani vaade bulunmuş ki eğer hamile kalırsa namaz kalacak diye vaade bulunmuş. Yani Allah'a söz vermiş demektir bu. Oysa ki biri ben Allah'a iman ettim dediğinde Kur'an'da ne varsa Allah her neyi vahyetmiş onu bütünüyle kabul etmiş, işittik ve itaat ettik demiştir. Allah'a söz vermiştir. Asıl verilen söz, iman sözüdür. Namaz bunlardan bir tanedir. Bir tanesidir. Eğer biri Allah'a iman ettiyse, ben namaz kılacağım, oruç tutacağım, emirlerini yerine getireceğim diye Allah'a en büyük sözü vermiştir. İman sözünü vermiştir. İman ettim deyip söz vermiştir. Yoksa Herhangi bir nimeti verdiğinde bu emrini yerine getiririm, sözü batıl bir sözdür. Yanlış bir sözdür, bu batıl bir sözdür. Onun için, bütünüyle Allah'a verdiği sözü yerine getirmesi gerekir. Hamile kalsa da bu emri yerine getirmesi gerekir, hamile kalmasa da. Evet, hamile kalmışsa, verdiği söz bir daha geçerli olmuş olur. Onun için hemen namaza başlaması lazım. Sözünü de yerine getirmesi lazım. Asıl büyük sözü imanıyla. Allah'a en büyük sözü vermiş. Her emrini yerine getirir. Her yasağından kaçırmaya çalışırım diye söz vermiş ki bu onun imanının gereğidir. Kur'an'a imanının gereğidir. Onun için mazeret üretemez ya da şu şöyle olursa şunu yaparım. Şu emrini yerine getiririm demek evet. doğru bir söz değildir. O söz geçerli olan bir söz değildir. Zaten o sözü vermiştin, yerine getirmen gerekirdi. Evet. Efendim Mardin'den Ayşe benim kafama takılan bir soru var hocam. Cevaplarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Misafirle gidilen evde kaçak elektrikle ısıtılan suyla yapılan yemeğin misafirler için günahı var mıdır veya o suyla alınan abdestle kılınan namaz makbul mudur? Evet. Önce evet Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Dinde aşırı gitmeyin. Dinde aşırı gidenler helak oldu. Helak olur, helak oldu. Bu din kolaydır, kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar dedi. Her ne olursa olsun ölçü Allah'ın vahyidir, Buna beraber peygamberin buyurduğudur. Böyle bir durumda Allah'ın emri nedir? Herhangi biri bir şey hediye ettiğinde, ikram ettiğinde bunu nereden getirdin, bu helal midir, haram midir diye sorulmaz. O hediye edilene, ikram edilene helaldir. Bununla beraber bir gayrimüslim bir şey hediye etse, yemek ikram etse, onu yiyebilir miyiz? Elbette ki. Allah buyurur öyle. Evet, Ehli kitabın, Yahudinin, Hristiyanın yemeği size helaldir. Sizin de onlara ikram etmeniz, yedirmeniz helaldir dedi. Allah helal dedi. Yani bir gayrimüslime bu yemek nereden geldi? diye soramazsın. Sorulmaz. Eğer bir gayrimüslime sorulmuyorsa bir mümine sorulabilir mi? Hayır. O sana ikram etmiştir, sana halaldır. Eğer bir haramlık varsa o ona aittir. Bununla beraber, bunu böylesine incelemek doğru değildir. Evet, aşırı gitmek olur. Bir de suizanda bulunmuş oluruz. Onun haram olduğunu, dolayısıyla onların haram işlediğini düşünmüş oluruz. Suizan olmuş olur. Evet, bu konuda evet, yemeği de yiyilir, abdest de alınır, herhangi bir sorun olmaz. Orada e, misafir için herhangi bir haram söz konusu değildir, yanlış söz konusu değildir. Evet, gönül rahatlığıyla böyle incelemeden yemekini de yiyebilir, abdestini de alıp namazını da kılabilir. Evet. Efendim Aydın'dan Esma Selamun Aleyküm Hocam. Sizi çok seviyoruz. Sizin sohbetinizden çok istifade ediyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Sohbet deyince dertleşmek olarak anlamak gerekir. Dertleşiyoruz. Dertleşip güzel yapmaya, doğru yapmaya, Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. Beraber ebedi hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. Allah'ın hatırlat, hatırlatma müminlere fayda verir. Buyurduğu gibi birbirimize hatırlatıyoruz. Evet, hatırlatıyor. Mutlaka o hatırlatmadan Allah bir hayır yaratır, bir muhabbet yaratır. Kullar birbirine Allah'ı hatırlatınca, Allah'a davet edince Allah orada bir hayır, bir muhabbet yaratır ki gönülleri birbirine bağlar. Bunu o yapıyor. Kullarına bir şeyi ikram etmeyi dilediğinde bir şeyi vesile edip birilerini vesile edip onu ikram eder. İkram nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin o Allah'tandır. Hayır, muhabbet nereden gelirse gelsin o Allah'tandır. Hikmet, ilim, Kimden gelirse gelsin, o Allah'tan kuluna evet, ikramidir. Birilerini Allah kullanır ve onu yapar. Allah bizi, kardeşlerimizi, hepimizi hayra, hikmete, güzelliğe, ilme, vahye, vesile olanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim bir Hocam selamun aleyküm. Sizi ailecek izliyoruz. Benim aklıma bir soru takıldı. Size sormak istedim. Hocam Hazreti Süleyman'a vahiy getiren Melek Cebrail aleyhisselam mı? Azrail aleyhisselam mı? Çünkü Hazreti Süleyman hayatında Azrail aleyhisselama aleyhisselamla görüştüğü söyleniyor. Sizi seviyoruz hocam. Allah yolunuzu daim kılsın. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi seviyoruz. Cebrail Aleyhisselam vahiy melekidir. Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Hazreti Süleyman'ın hayatında böyle hikayeler anlatılıp ile buluştuğu, karşılaştığı rivayet edilir. Bunlar batıl şeylerdir. Bunlar hikayedir. Üretilmiş hikayeler. Bunlara itibar etmek doğru değildir. Çünkü Allah vahyi Cebrail Aleyhisselam'la peygamberlerine göndermiştir. Dolayısıyla o da sadece onunla muhatap olmuştur. Eğer peygamberler diğer, pe diğer meleklerle muhatap olursa bu ayrıdır. Ama vahiy getirmesi itibariyle bütün peygamberlere vahiy getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Efendim Diyarbakır'dan Seher Çiftçi. Ey gönlümün sultanı efendim. Allah selamı üzerinize olsun. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız babacığım. Seher size kurban olsun. Rabbim bizi hem dünyada hem de ahirette beraber eylesin inşallah. Rabbime şükürler olsun ki bizi sizinle buluşturdu. Yoksa Rabbimizin yolunda olamazdık. Olmazdık. Her şey Rabbime feda olsun. Tek derdim Hazreti İnsan olabilmek ve ona... Sizinle beraber kavuşabilmek Canım onun yoluna kurban olsun Rabbim sizin bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah Sizin derdiniz Allah'ın kullarını Allah'a götürmektir Sizin köleniz olalım Sürüne sürüne bizi Rabbimize götürün Ey cennet kokulu babam Dünyaları serseler de önüme elimin tersiyle iter Yalnız Rabbimi istiyorum seviyorum ve kulluk yaparım derim Rabbime dönerim her şeyden güzeldir. Ona kurban olayım. Biz onun aciz kuluyuz. O bizim Rabbimiz. Canım babam, hem babamsın hem annemsin. Bugüne kadar bana babalık yaptınız. Siz benim her şeyimsiniz. Sizi seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşimizi seviyoruz, kardeşlerimizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. Söyledim biraz önce. Hayır, nimet, aşk, muhabbet nereden gelirse gelsin o Allah'tan. Bütün mesele zaten bütün derdimiz budur. Kardeşlerimiz bizimle beraber olunca Rabbini sevsin, Rabbine dönsün, Rabbini istesin. Onu yaratan Rabbi onun için her şeyin önünde, her şeyin üzerinde olsun. Her şeyden Evet, canından bile daha sevgili olsun istiyoruz. İstediğimiz şey bu. Derdimiz budur. Çabamız, gayretimiz hep bunun içindir. Sadece bunun içindir. Eğer kardeşlerimiz bizimle beraber olup Rabbini seviyorsa, Rabbini tanıyorsa, kendini bilip, tanıyıp, anlıyorsa, kulluğunu, arziyetini, Rabbine olan aşkını, muhabbetini, aşıklığını anlıyorsa, Evet, çabamız, gayretimiz meyvesini vermiş demektir. Biz de buna hamd eder, şükür ederiz. Biz de buna seviniyoruz. Allah eğer hepiniz Allah'a firar edin dediyse, Allah'ın makfiletine, genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dediyse, bize düşen koşmaktır, hem de hep beraber koşmaktır. Ancak hep beraber olunca kazanma imkanı vardır. Onun için Allah hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Genişliği, gökle yer kadar olan cennete, mağfirete koşacağız. Allah'a firar edeceğiz inşallah. Evet, bu firar ancak aşk ile mümkündür. O aşk ile Rabbimize koşacağız. O aşk Gönlümüze tecelli eder. Her zerremize tecelli eder. Evet, Aşk oluruz. Muhabbet oluruz. Allah'ın isimlerinin tecellisi, güzelliği oluruz inşallah. Evet. Efendim, Şanlıurfa'dan Zeliha, annem oruçluyken dinem onunla zorla yemek yemesini istemiş. Bu durumda annemin kaç gün oruç tutması gerekir? Hem benim hem de annem için hocamızdan dua istiyorum. Allah razı olsun. Eğer bu nafile bir oruçsa bunu başkası zorlamadan da gerektiğinde yiyebilir, yediğinde bir güne karşılık gene bir gün oruç tutar. Yani mesela farz edelim ki misafiri geldi ama nafile olarak oruç tutmuş. Bu durumda misafiriyle evet yemeği yiyebilir, yemesi daha doğrudur. Sonra Başka bir gün o yediği günün yerine tutar. Ama bu Ramazan ayı orucuysa, bir başkası eğer onu zorladıysa, o Allah'ın emrine itiraz etmiş demektir. Eğer bir mazeret yoksa, bir hastalık, bir sorun, bir sıkıntı yoksa tabii, böyle bir durumda ne yapması lazım? Gene bir güne bir gün oruç tutar ama eğer nafile oruç için zorlamışsa sorun değildir. Yok. Farz olan oruç için zorlamışsa bunu zorlayan, yanlış yapmış, günahkar olmuştur. Eğer bir mazeret yoksa tabii. Bir güne bir gün. Ramazan ayı da olsa, evet, nafile oruç da olsa, gene bir güne bir gün oruç tutulur. Evet. Bazı alimlerimiz 60 gün demişlerdir ama hem de böyle kesintisiz o böyle oruç yemeyi zorlaştırmak için söylemişlerdir ama e, yanlış yanlıştır. Böyle bir durumla karşı karşıya gelen 60 gün oruç tutabilir mi? Hayır. Onu zorlamış olmuyor muyuz? Zorlamış oluruz. Evet, 60 gün oruç sadece eğer kazaen bir cinayet işlenirse geçerlidir. Efendim bizleyicimiz Allah dostlarına cennet ve cehennemi gösterir diyorlar. Nasıl gösterir? Allah sizden razı olsun. Allah kardeşimizden de razı olsun. Allah dostları için cennetle cehennemi gösterir değil. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında onlar için müjde vardır. Müjdeler vardır. Buyuruyor. Cennetteki müjde zaten bellidir. Onları cennetle müjdeler. Aynı şey, dünya hayatında da öyledir. Evet, müjdeler. Cennetle de müjdeler, dostluğuyla da müjdeler, rızasıyla müjdeler, cemaliyle müjdeler. Dolayısıyla, o ona müjde demek daha doğrudur, gösterir demek doğru değil, müjdelemek demek lazım. Başka kullarını da, daha veriyeti almamış kulları da, evet, müjdeler ki, Yolun önünde bu vardır. Eğer çabani gayretini sarf edersen bu nimeti kazanırsın deyip müjdeler. Cennetle müjdeler. Veya tam tersi de olabilir. Cehennemle uyarıp ikaz eder. Cehennemi gösterir ya da oradan bir sahne gösterir. Veya bir e, numune olsun diye, misal olsun diye misalden, bir misalle. Ona gösterir ki eğer böyle devam edersen kaybedersin. Cenneti kaybeder, cehenneme gidersin diye uyarır, ikaz eder. Her iki halde de Allah'ın kurunu ciddiye aldığını, ona öğrettiğini göstermiş olur ki bu birebir özel muameledir. Evet. Efendim Balıkesir'den Nur'dan Selamun Aleyküm Sevgili Efendim. Mübarek ellerinizden sevgiyle öperim. Uzun zamandır sizleri izliyorum. Sevgiyi, aşkı gönüllerimize ulaştırdınız. Bize bir hayat can kattınız. Buradaki tüm kardeşlerimize sizi ulaştırmaya çalışıyorum. Daha da çalışacağım. Bizlere dua edin. Gönlünüzde bize de yer verir misiniz efendim? Sizi çok seviyorum. Tüm dostlara selam, sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun. Hem... Nurdan kardeşimiz hem oradaki kardeşlerimiz inşallah bir gönül beraberliği olmuştur, gönlümüze de girmiştir. Onlar zaten bunu biliyor. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz, hep beraber kazanacağız. Bütün mesele Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi. Allah İnsanı kendisine abd olsun, kul olsun diye yaratmış, yani aşık olsun diye. Onun sevgisini kazanmak için, çabasını, gayretini sarf edip, sevgisini, aşıklığını ortaya koysun diye yaratmış. Allah kulunun aşıklığını seviyor, kendisini sevmesini seviyor. Evet. İman etmesini, yani kendisini sevmesini seviyor. Allah kullarını buna davet ediyor. Kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Beni davet edenin, bana dua edenin duasına, davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Allah bizi imana davet ediyor. Kendisini sevmeye davet ediyor. Kendisine aşık olmaya davet ediyor. Bu aşıklığını, sevgisini İspatlamaya davet ediyor. Allah'ın üzerimizdeki muradidir bu. Davete icabet edince, iman edince ne olur? Evet. Koşmaya başlarız. Allah'ın sevdiklerini, her neyi seviyorsa onu yapmaya çalışırız. Allah neyi seviyor? Herkes biliyor. Allah kendini seviyor, güzelliğini, el-esmaul hüsnasını seviyor. Güzellik ona ait. Aynı şekilde kulun üzerinde o isimlerin tecelli etmesini istiyor. Yani rahmet etmesini istiyor, ikram etmesini istiyor, affetmesini istiyor, yolu, hikmeti öğretmesini istiyor, yolu göstermesini istiyor, Allah'ın nurunu üzerinde saçmasını istiyor. Bunlar hepsi Allah'ın isimleri. Allah, kulü üzerinde kendi güzelliğini görmek istiyor, ona şahit olmak istiyor. Bu durumda kul da kendi üzerinde Rabbinin güzelliğine şahit olmuş olur. Böyle olunca kul Allah'a ayna oldu, Allah'ın güzelliğini göstermiş oldu, Allah'a yeryüzünde halife olmuş oldu. Allah insanı bunun için yaratmış. Allah'ın kul üzerindeki muradı budur. Kul Allah'ın davetine icabet edince, onu sevince, iman edince, bu imanını, ispatlayınca, imanının gereğini yapınca Allah'ın kulu üzerindeki muradı gerçekleşmiş oldu. Gerisi, gerisi hepsi bunun aracı. Bunun için araç. Bilmek, öğrenmek, okumak, çaba gayret sarf etmek. Allah için her neyi yaparsak yapalım, bu aşkı muhabbeti kazanmak içindir. İmanımızı ispatlamak içindir. Onun için bu aşıklık, kulluk olmazsa olmaz olandır. Yoksa böyle yapanlar iyi yapıyor demekle işi anlamış olmuyoruz, işin özü bu, hakikati bu. Yoksa özü kaybettiğimizde kabuğa takılırız, başka şeylerle meşgul oluruz. Şu doğru yaptı, bu yanlış yaptı, şunlar niye böyle yaptı, şu niye şöyle yaptı deyip onlarla meşgul olmaya başlarız, kendimizi unuturuz, Rabbimizi unuturuz. Herkesin kendine bakması gerekir. <gülüyor> O Allah'a kul cool olmuş mu? Abd olmuş mu? Aşık olmuş mu? Allah'ın sevgisini kazanmak için çabasını, gayretini sarf edip emek veriyor mu? Fedakarlık yapıyor mu? Elinden geleni yap, yapıyor mu? Yapabiliyor mu? Kendine bakması gerekir. Başkalarının hesabını görmekle kimse bir şey kazanmaz. Bize düşen, insana düşen kendi hesabını görmektir görülmesi gereken bir hesap varsa kendi hesabımızdır. Neyi kazandım, neyi kaybediyorum? Her gün, akşam olduğunda kendini hesaba çekip bugün Allah için ne yaptım? Hangi fedakarlığı yaptım? Neyi kazanmaya çalıştım? Rabbimin rızasını ne kadar gözettim? Evet. Bunun içinde kulluk tek başına yapılmaz. Nasıl ki peygamberler geldiğinde onunla beraber olanlar Onunla olanlar kazandıysa aynı şekilde kıyamete kadar bütün peygamber varışları için bu böyledir. Onunla beraber olanlar bunu kazanabilir. Yoksa kibirlenmiştir. Ben bana yeterim deyip kendini müstahini ihtiyaçsız görmüştür. Evet. Kendini müstahini görenler, ihtiyaçsız görenler fitneye düşer, delalete düşer, evet, haddini aşar, azgınlaşır, kaybeder. Allah'ın Takdiri böyledir. Hükmünü vermiştir. Şu şöyle olacak dediğinde o başka türlü olmaz. Başka türlü kazanılmaz yani. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Hocam. Camilerdeki devletin imamları arkasında namaz kılmak doğru mudur? Evet. İmam imamdır. İster devlet atamış olsun, ister halk, millet atamış olsun. Eğer imam olmuş önde namaz kılıyorsa, bu durumda imamı hesaba çekip, bu bunun arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı diye sormak doğru değildir. Eğer devlet atamışsa, devlet atamasa kim atayacak? Gene halk, birileri atayacak yani, birileri onun ihtiyaçlarını giderip onu oraya getirecek, imamlık yapabileni. Eğer devlet atamışsa, bu durumda zaten bu aslında devletin de görevidir. Yani Resulullah Efendimiz'in döneminde, eğer biri imamlık yapıyorsa, oraya imam olarak Resulullah Efendimiz atamışsa veya halifelerden biri imam atamışsa, onu Beytül malden, onun ihtiyacını gidermiyor mu? Gideriyor. Aynı şey geçerlidir. Yoksa böyle e, acaba demek doğru değildir. Her İmamın arkasında namaz kılınır. Evet, cemaat halinde namazımızı kılmış oluyoruz. Bununla beraber her biri tek tek de namazını kılmış olur. Cemaat halinde kıldığında cemaatın sevabını alır. Ama her biri ayrıca tek başına kıldığı namazın da sevabını alıyor. Cemaat halinde kılarken. Diyelim ki birinin imam arkasındaki, arkasındayken namazı bozulsa Namaz kılmış oluyor mu? İmam kıldı diye? Hayır, bozulmuş olmuyor. İmam abdestsiz namaz kılsa, arkasında olanların namazı bozuluyor mu? Hayır. Çünkü tek başına kılmış, Allah'ın huzurunda durmuş ayrıca. Ama hepsi yine cemaatin sevabını almış. Eğer imamda bir sorun varsa, o onun sorunudur. Onunla Allah arasındaki bir sorundur. Bunu, müminin arkasında kılanların, namaz kılanların sorun yapması doğru değildir. Evet, onun için devletin atalığı bütün imamlar arkasında namaz kılınır. Evet, başka bir yere uğradığımızda da orada bir imam namaz kılıyorsa bu kimdir, neyin nesidir, necidir demek gibi bir soru sorma hakkımızda yoktur. Cemaate kılıyorsak cemaate katılıp cemaat halinde imamın arkasında namazımızı kılmış oluyoruz ki şeytanın verdiği hiçbir vesileye yer vermeden namaz kılınır. Evet. Efendim Hivda Tekin, selamun aleyküm efendim. Cümleler bir bir devriliyor belki ama size olan sevgimi söylemek istiyorum. Ne büyük şereftir sizi bilmek, sizi sevmek. Biz size derviş olabilmenin lüksünü, güzelliğini yaşıyor ve buna şükrediyoruz. Gönül heybemde, gözyaşlarım, yürek tezgahımda sevginiz ve sizden dilendiğimiz şefaatiniz var dilimizde. Yolunuzun başı da aşk, sonu da aşktır. Maşruğunu arayanlar buyursun sizi çok seviyoruz efendim. Sevmeden olmuyor. Mutlaka sevenler kazanır. Sevgisiz insan, aşksız insan, ölüdür. İnsan, Allah'a olan aşkıyla diridir ki, bu aşk zaten Allah'ın kendisine, insana nefrettiği ruhtur. Diri olanlar, yani eğer ruh üzerindeki perde aralanmış, gönüle tecelli ediyorsa, onunla zaten seviyor, onunla diridir. Ne kadar o perde aralandıysa o kadar dirilmiş olur, o kadar sevmiş olur, o kadar aşık olur. Eğer aşkı yoksa bu durumda tamamen perdelenmiş demektir. Allah'ı seven Allah'ın sevdikleridir. Kul Rabbini tercih edince Allah da onu zatına seçer. Evet, seçtikleri ona aşık olur. Ama Kul tercih etmiş. Kul tercih edince kul Rabbini seçince Rabbi onu seçmiş olur. Zatına seçmiş olur. Zata seçilmiş demek evet özel bir durumdur. Allah'ın velim dedi ki kullardır bunlar. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar buyurdu. Bu ayeti anlamaya çalışırken alimlerimiz genel olarak bunu ahiret için anlamışlardır. Gülilerime hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ahiret günü, kıyamet günü evet, onlar korkmazlar, endişe etmezler. Bununla beraber melekler onlara müjde verir, onları müjdeler. Bugün sizin için hiçbir korku yoktur. Mahzun olmayacaksınız. Allah'ın memin kulları için hazırladığı Cennet sizindir, deyip onların o günkü, o dehşet anındaki korkularını giderir, mahzun olmalarını giderir, bu doğru, bu ahirette böyleydi, bu bir de dünyada böyledir. Ahirette, kıyamet yerinde her ne varsa onun bir de karşılığı dünyada vardır. Bunu anlamayana kadar hiç kimse hakikati anlamış olmaz. dünyadaki karşılığı nedir, nasıldır? Eğer biri Allah'a iman ettiyse, Rabbine güvenip tevekkül ettiyse, Rabbine güvendiyse, güvenir, mümin güveniyor. Neden güveniyor? Aslında kendi gönlündeki imanına, muhabbetine güveniyor. O biliyor, o Rabbini seviyorsa, Rabbini ciddiye alıyorsa, Rabbi kendisini sevsin diye, razı olsun diye, Fedakarlık yapıyorsa, bu durumda Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Bunu tadıyor, bunu yaşıyor. Bu durumda, evet, kul, onlar için hiçbir korku yoktur. Ayetini burada yaşar. Burada yaşadığı, o ayetin karşılığı orada tecelli ediyor. Ama önce burada yaşar. Nasıl ona korku olmaz? Korkmuyor. Niye? Rabbi onu seviyor ve onunla beraberdir. Gücü her şeye yetendir. Onun sahibidir. Korkusu gitti. Hiçbir şeyden korkmaz. Endişe de etmez. Onlar mahzun olmaz dedi. Niye mahzun olmuyor? Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor da onun için mahzun olmuyor. O biliyor ki Rabbi her neyi yaratırsa o onun için hayırdır, o onun için en güzelidir. Onun için hiçbir şey onu mahzun etmez bir beşer olarak. Evet. Bu mahzun olsa da onu hemen atar. Rabbim neyi dilerse, neyi benim için takdir eder, yaratırsa, benim için en güzeli odur deyip mahzun olmaz. Bunun karşılığı ahirette tecelli eder. Bir kul bu hali dünyada yaşamadan ahirette o hali yaşamaz. Yani onlar için hiçbir korku yoktur, mahzun olmazlar. Ayetinin karşılığını orada bulamaz. Bütün ayetler buradadır. Ahiretle ilgili olan bütün ayetler böyledir. Müminlerle ilgili. Salihlerle ilgili, Sıddıklarla ilgili, Şehitlerle ilgili bütün ayetler böyledir. Burada karşılığı yoksa orada da onun herhangi bir karşılığı olmaz, onu bulamaz. Eğer düşünürse öyle bir hali sadece kendine hayal kurmuş olur. Onu burada yaşaman gerekir. Burada tatman gerekir. Evet. Efendim, Sivas'tan Emine Mercan, Peygamber Efendimizi rüyasında görenler nasıl emin olur? Evet, o ümmetin Peygamberi, o her birimizin tek tek Peygamberi, Allah'ın kendisine tabi olun diye emrettiği Peygamberidir. Ve her birimiz onu kendimize mümin olarak örnek almaya çalışırız. O önderimiz, rehberimiz. Her konuda Resulullah Efendimiz acaba ne yaptı, nasıl yaptı deyip ona tabi olmaya, uymaya çalışırız. Bu durumda bir mümin peygamberini, örnek aldığını, önderini, rehberini, Allah'ın kendisiyle vahiy gönderdiğini rüyasında görme hakkı var mıdır? Elbette ki vardır. Bazı alimlerimiz bunu böyle yokmuş gibi konuşur ya da işte onun Allah'ın Resulü olduğu nereden bellidir? Daha önce onu görmüş mü ki işte bu odur diyebilsin? Yani böyle ümmetin rüyasına bile karışmak nereden akıllarına gelir onu bilmiyoruz. Eğer Resulullah Efendimiz beni rüyasında gören gerçekten görmüştür dediyse Nasıl anlayacağız peki onun Resulullah Efendimiz olup olmadığı, bunun bir ölçüsü var midir? Evet, bir ölçüsü vardır. Aslında göre onun manevi halini görüyor. İster bir suret görsün, ister bir suret görmesin. Ama genel olarak evet, müminler peygamberini günde onun yüzünü böyle nur şeklinde görür veya yüzünü görmüyor, arkadan görüyor. Veya önden görse bile, baksa bile yüzünü göremiyor. O fark etmiyor. Bu, aşırı muhabbetten kaynaklanmış imanından dolayıdır. Yüzünü görmemesi imanından kaynaklanıyor. Muhabbetinden kaynaklanıyor. Onun o gönül halinden kaynaklanıyor. Diyelim ki yüzünü gördü. Hiç fark etmez. Veya birinin suretinde gördü. Ama o olduğunu biliyor. Her halükarda gören, Resulullah Efendimiz'i görmüştür. Ülçüsü nedir? Bunun bir ülçüsü var yalnız. Gördüğü gerçekten Resulullah Efendimiz'in maneviyati, manevi hali midir? Yoksa o şeytani bir rüyamidir veya nefsani midir? Uyandığında eğer o hal ona muhabbet veriyorsa, bir muhabbet haliyle uyanmışsa, bir heyecanla uyanmışsa evet, doğrudur, görmüştür. Ama uyandığında, bir sıkıntı duyuyorsa, sıkılmışsa, sıkıntı duyuyorsa gördüğü Resulullah Efendimiz değildir. Ülçüsü budur, böyledir. Gönül, gönül yanılmıyor. Çünkü o anda akıl devredişidir. Aslında onu gönlümüzle görmüşüz. Gönül yanılmaz. Eğer muhabbet almışsa, sevinçli uyanmışsa bu durumda, evet doğrudur, peygamberini görmüştür. Hangi halde, hangi surette görmüş olursa olsun. Ama sıkıntılı uyandıysa, sıkıntı duyduysa, evet. O şeytani bir rüya, nefsani bir rüyadır. Ölçüsü de böyledir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, TSK tarafından şehitlik verildi. Görevdeyken daha önce belli olmayan bir hastalıktan vefat faal oldu? TSK tarafından verilen şehitlik Allah katında nasıldır? Allah katında dinen şehit midir? Önce şehitliği doğru anlamak gerekir. Şehitlik sadece Allah yolunda öldürülmek değildir. Allah Allah yolunda öldürenleri, öldürenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Allah katında rızıklanırlar. Allah şehit kelimesini kullanmadı. Allah yolunda öldülenler dedi. Şehit, Allah'ın ismidir. Allahu ennehu la ilahe illahu. Evet. Şehit olan Allah'tır. Şehit, şahit. Her şeyin şahidi Allah'tır. Allah şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır buyurdu ayet-i kerimede. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz için şehit dedi Allah. Allah seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Şahit. Şehit demek, şahit demektir. Bu bütün kullar için böyledir. Kim Allah yolundayken ölürse o şehittir. Allah onu şahit kılar. Ama dünyada onun şahit olması lazım ki, şahit kılması lazım ki, Şehit olsun, şahit olsun. Neden ona şehit deniyor? Son nefeste Allah'ın cemalini müşahede eden dolayıdır bu. Allah son nefeste evet, ölenlere ya cenneti gösterir, ya cehennemi gösterir. Gideceğin yer, yer cennetse eğer gideceği yer, ona müjde vardır. Cennetten, cennetliklerden, Allah'tan müjde vardır, cennet müjdesi vardır. Eğer cehennemlikse, ona kaynar sudan ziyafet vardır, cehennemle müjdeleniyor. Ama Allah'a yakın olanlardan biri ise, mükerribden biri ise, ona reyhan vardır. Ruh'a ait nimet vardır, ruhun tecellisi vardır. Allah'ın ruha perdeyi açıp cemalini müşahede ettirmesi vardır ki, onun için ona şehit deniyor. Şehit. Kimdir şehit? Hayatı yaşarken, hayatı imanına şahitlik yapıyorsa, kulluğuna abdlığına, aşıklığına şahit yapıyorsa, kendisi buna şahit, başkası ona baktığında o şahitse, kul hayatı yaşarken Allah'a şahitlik yapıyorsa, Resulüne şahitlik yapıyorsa, şehadet ediyorsa, her anda muameleyi yapanın Allah olduğunu görüyor ve biliyorsa, bunu tadıyor, bunu yaşıyorsa, o da Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapıyorsa, hem o kendisi şahit olmuş hem de ona şahit olunmuş. Dolayısıyla son nefeste de evet öbür tarafa giderken o şehit olarak şahit olarak ölür. Hangi halde ölürse ölsün, hangi hastalıktan ölürse ölsün o fark etmiyor. Allah yolundaysa, Allah yolunda yürüyor ve hayatı, imanına, kulluğuna, abdiyetine, Müslümanlığına eğer şahadet ediyor, şahit oluyorsa o şehittir. Şehit budur başka bunun kararını veremez. Evet, bunun kararı Allah'a aittir. <gülüyor> Bütün müminlerin aslında şehit olmak için, şahit olmak için çaba gayretleri olmalıdır. Çabasını, gayretini sarf etmeli, sarf etmeleri lazım. Eğer çaba gayret gösterirse Allah onun duasını, çabasını, gayretini kabul eder ve bunu ihsan eder. Hangi halde ister yatağında ölsün, ister başka türlü ölsün şehit olmuş olur. Allah yolunda bir hayat yaşıyorsa. Evet. İnşallah kardeşimizin söylediği gibi eşi de şehittir inşallah. Efendim Almanya'dan Kadir Aslan rüyada mürşid bulmak var mıdır? Bazı duyumlar aldım. Diyorlar ki eğer mürşidine tabi olan birini rüyada görürsen mürşidini görmüş gibi oluyorsun ve onu mürşidin gibi kabul etmek zorundasın diyorlar. Bu ne kadar doğrudur? Evet bu tamamen yanlıştı. Birileri sanki Allah'ın dinini tahrif etmek için Vazife almış gibi iş yapıyor. Evet. Allah'ın kitabını tarif etmeye çalışıyor. Hükmünü hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Allah'ın ayetleriyle evet, mücadele ediyor. Aynı şey mürşid için geçerlidir. Peygamberler için geçerlidir. Peygamberi kul olmaktan çıkarıp sanki o bir beşer değildir. Sanki o bir melekmiş gibi muamele yapmaya çalışır. Bu tahriftir. Bu dini tahriftir. Allah'ın vahyini tahriftir. Aynı şey evet, mürşid-i kamil için, mürşidler için geçerlidir. Onu bozmaya çalışıyor. Yani rüyada bir derviş kardeşini göreceksin, sonra ona tabi olacaksın, mürşidine uyduğun gibi. O zaten senden daha beter. O zaten hasta. Yani bir hastaya doktor muamelesi nasıl yapılabilir? Evet, kesinlikle bu batıl ve yanlıştır. Mürşide uyduğunda sadece ona uyuyorsun. Geriye kalan tabi olan bütün dervişler, bütün o derviş kardeşleri hepsi her biri evet. O nefis itibarıyla rahatsızdır zaten. Tedaviye gelmişler. Tedavi olmaya gelmişler. Onlar birbirine nasıl yardım edebilir? Birbirini nasıl tedavi edebilir? Evet, böyle bir şey düşünülemez. <gülüyor> Mürşid-i Kamil'e tabi olan bütünüyle ona uyar, onun söylediği gibi yapmaya çalışır, gücünün yettiği kadarıyla onunla beraber yolu yürür. Onun için bir tek örnek mürşididir. Kardeşleri değildir. Uyması gereken de mürşididir. Örnek alması gereken de yine mürşididir, derviş kardeşi değildir. Evet, onlar birbirlerini severler, birbirlerine yardım ederler ama hiçbiri ötekine yol gösteremez. Bu yanlış. Bu bakış yanlış bir bakıştır. Yapmaları gereken şey, evet, sadece birbirlerini sevmek ve birbirlerine yardımcı olmak. Ne kadar? Bildiği kadarıyla. Evet, hepsi budur. Efendim, iziniz olursa bir, bir mesele arayabilir misin? Efendim Diyarbakır'dan Şiar Adıyaman Bir şiir yollamış efendim Hani çok acıkmış bir çocuk Hızlıca otururken sofraya Ne yiyeceğini şaşırır Ve lokmaları çiğnemeden yutar ya İşte ben de böyle bir iştahla acıktım sana Hani bin bir hayale dalmış giderken Büyük bir patlamayla irkilir ya insan Yürürken kaldırımda Ben de öyle irker Ürperirim hep adımı çağırdığında Hani sen oturmuş konuşuyorsun, benimse başım öne eğilmiş, bilir misin o an ne düşünürüm? Sensiz bir ömür, ömür değilmiş. Sana dönmek en güzel şeyi dünyanın hani temiz bir hava alması için pencereleri, pencereleri açılan bir odanın kapısı gibi açığım sana. Yeniden doğmuşum gibi, her an ölüyormuşum gibi tahminimden de fazla açığım sana. Bu dünyada görüp görebileceğimiz en güzel, en büyük nimetsizsiniz. Siz varsınız ya hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah bizi her iki cihanda da beraber eylesin. Sizi çok seviyoruz efendim. Biz de kardeşimizin duasını amin diyoruz. Allah her iki dünyada bizi beraber eylesin, bir eylesin. Kardeşimize de selam olsun. Teşekkür ederim.